Evet, burada demin Farah suresinin birinci bölümünde ifade ettiğimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümünde vermişlerimizle fazla. Savaşlta nefese düğümlere üflen üfürüp tülerin şeridinden de Allah ﷻ sayılır. Onlar nereyi üfliyorlar filukade? Düğümlere üfliyorlar. Elbette takiduha fil khaydi. Ne yapıyorlar? Herhangi bir çuba, herhangi bir ipe onu o düğ çubuk gibi şeye bağlıyor ve onunla o bağlama neticesinde onun yapısını karakteri bağlamış oluyor. Her <gülüyor> tekefiye bir şey de kula mı gayrik, bahanes demek şeyle ma'mur ki o şekilde dediğinin yaptığı gibi kızının yaptığı gibi. Daha neden bir şeyde hasedin Haset hased ettiği zaman haset gibi de Allah asılırım. Azhar el hased hasedi açar Açıkça yapıyor bunu, gizlemiyor. Ve amel edeyim muhtesabı. Ve onun hasedinin gereği, gereği de amel ediyor. Ne gibi? Kelebi'l-Meskûl-i bin aleyhûd-i el-hâzidî ile il-Debi'l-i sallallahu aleyhi ve sellem Nitekim burada haset etmesiyle yani O neden dolayı bunu yapıyor Debi? Hasedinden dolayı, çekememesiyle dolayı. Çünkü haset evvela haset edeni yatar. Mesela buna bir örnek verelim. Benden bir çok haset eden birisi varmış. Çekemiyor, komşusunu çekemiyor. Bunun üzerine zamanın yöneticisini bu dikkatini çekiyor. Adamı çağırıyor. Adamı diyor ki o her diyor. Sana diyor ne istersen iste, istediğin her şeyi vereceğim. Yani büyük bir ev iste, sana vereceğim. Ama bir şartlar. Sana verdiğimin iki katını komşuna vereceğim. Ne istersen vereceğim ama sana verdiğimin iki katını komşuna vereceğim. Adam hasıl diye. Haset nedeni çekemiyor ya, çekemediği için, çekemediğinden dolayı, çekemediğinden dolayı düşüyor, düşünmüyor, ne istesin iki katı, komşusuna verilecek. Adam hasut, çekemiyor. Bunun üzerine ne diyebilir misiniz? Efendim diyor, ne olur diyor, benim bir gözüm almam Yani onun bir gözünü alacak komşusunun iki gözünü almış olacak. Bak hasetliğinden, çekememezliğinden dolayı bir gözünün bile gitmesini istiyor bir gözünün bile çıkmasını istiyor. Ondan dolayı haset böyle bir şeydir. Evvela haset edeni yakar, böyle bir yakıcı durum. Onun için haset eden insan başkasını yakmak üzere böyle bir durum içerisine girmiş oluyor. Bizler eselaz esnabını laha mahara kabada ol işinde düşerken. Yani mesela burada ne yapıyor Cenab-ı Hakan? Yaratıkların işlerinden, gecenin işlerinden ve bunlara üçüncü olarak da ne yapıyor? Düğümlere büfeyen hüdülcülerin işlerini. Üçüncü sıraya Allah bunu koyuyor. dördüncü sıraya da haset eden, hasetçinin şerrinden bu dört kısım insanın şerrinden ey Rabbim sana sığınırım diyerekten böylece Allah'a sığınılmış oluyor. Felak suresi tabii bir bütün olduğu için Nas suresiyle beraber ele alır. Sûret-i suresi? Sûresi, Mekkiye'nin evveli'nin yetiştikli ayeti. Bunda da kimisi Mekkiye demiş, kimi medeni demiş, Medine'de nazir oldu demiş, bu da altı ayetten ibaret. Beş öbürüydü, altıda on bir. Değil mi? İbretli. Efendimiz'e on bir tane düğüm atılıyor, iki surenin toplam ayet sayısı on bir. Her bir ayeti okuyor, bir düğüm Ayeti o gün bir düğüm çözüyor ve on bir ayet okulup on bir düğüm çözülünce Efendimiz sevinçle ayağa kalkmış olur. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, insanların Rabbine sığınırım. Halife'in ve malife'in. Yani onların yaratıcısına ve onların malife'in sahibine sığınırım der. Hasta bir zikri teşrifenden niye bunu bu şekilde insanların Rabbine ben direk ben Allah'a sığınırım demedi de insanların Rabbine sığınırım demesi Burada insanların da özellikle zikretmiş olması onların şif amaçıdır. Şeref ve kıymetlerini ifade insanların İnsanların Rabbi. Hem Rabb'in büyüklüğünü hem orada insanı da zikretmesiyle insanın Rabbi. İnsanın Rabbi. Ve münasebetlerimizde Hz. Mersus-i Fisudur'i. Hakikaten demek ki insanların göğüslerinde o vesvese verilmiş olan vesvesenin işaretinden Allah istiazı için münasip olduğundan dolayı ondan dolayı çünkü burada insanlara veriliyor vesvese. O insanlara, insanların Rabbi'ine sığınırım. O kendilerine vesvese verilen insanlar var ya, işte o insanların Rabbisine sığınırım der. Melik'in insanların melikine, kralına, hükümdarına, idaresine yöneticisine, hakimine sığınırım. İlahi'in dağız. Onların ilahı. Bu ifade nedir? İkisi bedelan, hem bedeldir. O insanların Rabbi'nin bedel, insanların merikine <gülüyor> ilahıdır. Ve bu da sıfattır. O Rab, insanların Rabbi ki aynı zamanda insanların merikidir, insanların ilahıdır. E atfani atfâni beyanı veyahut da atfı beyanıdır. Yani ne yapıyor? Öncekini beyan etmiş, izah etmiş oluyor. Vah. Ve azhara kudâfîleyi fihi ma ziyâhâtul beyân. Aslında burada ne yapıyor fazla beyan. Melikin nâz, ilâhi nâz, day ve öncesinde birâbi nâz. Hep beyan, beyan, beyan, beyan ile fazlasıyla bir zahâ gitmiş oluyor. Daha iyi denilen sırların birçok resmaz, pekşiş, şeytan, yani şeytanın şeylerinde aslında vesveselerin asıl ana kaynağı olan. İnsanların gözlüklerinin, fili dışında hepsinin ana kaynağı, çıkış noktası ana virüs yani. Virüslerinde bir ana virüs var, beyin virüsü var. Bütün virüslerin üretildiği nokta olan şeytanın da şeridir Allah azamet. Suniye bir hadesi, bir keselefi münasebeti de bu. Niye bu şekilde? Çünkü sürekli insanlarla beraber. Efendimizin buyurduğu gibi kan insanların damarları nasıl akarsa, şeytan da insanda öyle dolaşır. Şeytan, insanın sürekli dünyasında o şekilde bulunmakta O şeytan yekler karlâz, لَيَلْنَوْ يَحْنِ سُوَيْتِ اَخَّرْهَا لَاَنِ الْقَلْبِ كُلَّمَا تَكَرَبًا Her ne vakit Allah zikredilirse, o devamlı kalbe de onu engellemek için, bak yapma, tabi olta atıyor kalbe, kalbe atmış olduğu bolta ile ama o acaba kimi takar mı Allah'a zikredmekten alıp uyuyor, ediyor, engellemiş oluyor, O'na mani olmuş oluyor. Ellezî o karnas olan o şeytan ki, onun şerbi ki, su fî sudûlîn nâs kulûbi İnsanların göğüslerine, yani kalplerine ne yapar? Meselesi verir. Eskidar mesela göğüsü mağrur demez, imanı mağrur der. Çünkü mahal iman göğüsü sanır. mahal iman, imanın yeri göğüsüdür yani kalp. İzah kafir-i Allah'ın zikretmekten gafil olduğunda o kalplere, kalplere vesvese veren vesvesecinin hannâs olan şeytanın da şerrinden Allah'a sığınır. İster o yine cinnetin cinlerden olsun şeytan, isterse de naz insanlardan olsun. Beyanın şeytanın versiyonu. He, burada Evet, insanın hakikaten şerlisi de şeytanın şerlisinden gelmeyip, her ne kadar yani insanların da şer konusunda öncülüğünü yapan şeytan ise de, şeytan ise de bazı insanlardan öyle şeytanlar vardır ki şeytana bile kapucuğunu ters çevirir. Onun için sizer cinlerin. Ve Allah'tan da istersek insanların bozulmadan, kalplerine ve sosyal edinlerinin ve Allah'a sığdırır. Ela o cinni cümleninizi İster cinnle mensup, ister insana mensup olsun ki i̇şte, kabir taala. Şeyadî nur insan ve cinn. Her günlerde cinneti beyanı umidnas. Her evet, buradaki ifade ettiği gibi ayetlerimizde şeyadî nur insan ve cinn. İnsan Demek ki insanın da şeytanı var. Zaten şeytan ana ibariyle Kur'an'da iki yedir bir yerde geçer. Tefsak minel cimli, tekan minel O cinlerdendir diye Kur'an'da şeytanın cinlerden olduğu ifade ediliyor. Buna da evet. Demek ki ayet i kendimde e o insanın o insanın, şeytanın o şerrinden korunması, vesvesevedir şeytanın şerrinden muhafaza edilmesi hakikaten bir hakikattır. Cenab-ı muhafaza etsin ve o şeytan insana o vesveseyi verdiğinde insan avlanabiliyor. Çünkü her hali aynı değil. Burada el az alel-resmaz ve ala min yişmi şerrilebi ve benâtu el din bir ki Yani, hani insanın göğsüne, bizzat insan değil de daha çok cin şey, şey, şey yapar. Demek dediğim gibi, kanda dolaştığı gibi o da dolaştığı için insan ancaklerin yani kulağına fısıldar, göğsüne değil yani. Onun için daha yerler aslında şeytan doğrunda tasdiklenmiş olmaktadır. Yani bu civer yani böyle denilirse ben buna şöyle cevap veririm. Bir nasıl seversin suna'ya gider. Yani her ne kadar insan şeytan gibi, cin gibi insanın damarlarında dolaşmıyor ise de Ama genelde insan ne ses eder. Ne yapar? Hıssızlar kulağına, aklını böyle yaptı, şöyle yaptı. Yani güya sessizce onun gültülük yapması için kulağından içine girer. Öbürü zaten içinde ne ve ses verir, İnsan ise ne yapar? kulak kapısından insanın içerisine girer ve böylece bu şekilde vesveselererek o vesvese sesiyle insanı aldatmış olur. Bir <gülüyor> mana geldiği gibi bir fısatı meta ve Elbette en doğrusunu Allah bilmiş olur ama insan da bu manada şeytan gibi O da vesvese verir. Biz de Allah'a o vesveselerin 11 bir tane ay ayetle geçen o düğümlerden Rabbımızdan korunmak üzere O'na itişar ediyoruz, O'na sığınıyoruz. ve Nas suresini bu vesileyle vesile konuşuyoruz. Evet, bir sonraki tesirde buluşmak üzere.